الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله, الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ولا توفيقي ولا اعتصامي ولا تمكني الا لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير واشهد ان محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد إجماعين أعظم المجاهدين ورأس الأبطال والشجعان صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفطل الصلاة وأتم التسليم قال الله تعالى في كتابه الكريم وَمَن يَرْقُبُ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ قَالَ لَهُ رَبُّهُ قَالَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Kardeşlerim hepimizin bildiği üzere oldukça önemli günlerin arefesindeyiz. Allah'a bir kez daha yakınlaşmak Allah'a bir adım daha yakınlaşabilme adına Allah subhanehu ve teala'nın bizlere teşri buyurduğu Kurban Bayramı'nın arefesindeyiz. Arefe derken Türkiye'de bir gün öncesi anlaşılır. 10-12 gün kaldı. Kurban Bayramı'nın kesildiği ay zilhiccedir. Zannedersem yarından sonraki gün zilhicceye başlıyoruz. Bu vesileyle ben her Kurban Bayramı'nda Kurban hutbesinde umumiyetle milleti İbrahim'in özelliklerini anlatırım. Ancak bu ay bu yıl başka bir şey anlatacağım için şimdiden milleti İbrahim'in özelliklerini anlayalım. Şimdiden milleti İbrahim'in vasıfları ve sıfatları nedir? Kurban Bayramı'na öne göre hazırlanalım diye bu hafta cuma günü milleti İbrahim'i anlatacağım size. Niçin milleti İbrahim çünkü yaklaşık 10-12 gün sonra yapacağımız bu ibadet atamız olan İbrahim Aleyhisselam'dan bize miras kalmıştır. Bundan dolayı İbrahim Aleyhisselam'ı ve milleti İbrahim'i tanımak mutlaka ama mutlaka bizim üzerimize bugünlerde vaciptir. Milleti İbrahim'i tanıyalım ki İbrahim atamız İbrahim'in sünnetini Yerine getirmek sadece bir Şekilden ibaret olmasın Bir hayvan al kes etinin Bir kısmını dağıt onu ye Bu olmaz Milleti İbrahim'i kalbimizde yaşayalım Milleti İbrahim'i ruhumuzda Yaşayalım İbrahim'in Sünnetini bütün benliklerimizde Yaşayalım diye işte Milleti İbrahim'in İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın yolunun biraz Vasıflarından bahsedeceğim O İbrahim Aleyhisselam ki Rabbi onu bazı kelimelerle denedikten sonra o da o denemeyi o imtihanı yerine getirmiş. Rabbi ona, "Kale inni ca'iluke lin-nasi imama." Ben seni imam tayin edeceğim demişti. Allahu Teala onu kendisinden sonrakiler için bir imam tayin etti. O İbrahim ki Allah Subhane, Allah Allahu Teala İbrahim ve İsmail, an taphira kendi evinin bakım işlerini İbrahim aleyhisselam'a tevdi etmişti. O İbrahim ki bizzat Allah'ın evini yeryüzünde temellerini yükselten kimseydi. Ve İsmail. İsmail İbrahim hani İsmaille beraber. O be'din temellerini yükseltiyordu. Böyle bir peygamberi, böyle bir peygamberin yolunu, böyle bir peygamberin sünnetini, böyle bir peygamberin milletini ve bu milletin vasıflarını öğrenmek elbette hepimiz üzerine vaciptir kardeşler. O İbrahim ki ve laqad istafaynahu dunya Allah onu dünyada seçti dediği peygamberidir. O İbrahim ki ve fi'l-ahireti lemin-salihin o ahirette de salih kimselerden buyurdu nebisidir. O İbrahim ki katkânet lekum üsvetün hasene Allah subhane ve teâlâ'nın bize üsve-i hasene en güzel örnek olarak bildirdiği kişidir. O İbrahim ki Allah'ın kendisini dost edindiği halilidir. Bundan dolayı o İbrahim ki Thema uhiye. İlelik Muhammed. sana vahyediyoruz ki İbrahim'in yoluna uyu. İbrahim'in yolundan git diye son peygamberi, alemlere rahmet Muhammed Mustafa'ya bile yolundan gitmesini emretti bir. Peygamberdir. Allah subhanehu ve teala millete İbrahim'e hanife. Hanif olarak İbrahim'in milletine tabi olun diye bize emretmiştir. Bu bakkala gidin iki kilo peynir getirin dediğim zaman bu emri yerine getirebilmeniz için bakkalın yolunu bilmeniz lazım. Allah subhanehu ve teala İbrahim'in milletine uyun dediğin de Allah'ın kitabını açıp ya Rabbi milleti İbrahim'in vasıfları nelerdir diye okuyup öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Bundan dolayı bugün inşallah kısa da olsa Milleti İbrahim'in vasıflarından bahsedeceğiz. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de "Vame aka ne O müşriklerden değildi. Vame yekun minel ve lem O hiçbir zaman müşriklerden olmadı" şeklinde Toplam yanlış hatırlamıyorsam yedi tane ayet vardır. Altı tanesi O İbrahim müşriklerden değildi. Bir yerde de yanlış hatırlıyor olabilirim burayı. O hiç müşriklerden olmadığı ifadesi vardır. Bu ifadenin tamamı İbrahim Aleyhisselam için geçer. İbrahim Aleyhisselam'ın geçtiği birçok ayette Hanif ifadesi geçer. Ne demektir biliyor musunuz bu? İbrahim Aleyhisselam'ın birinci vasfı tevhid ehli olmasıdır. Tevhid peygamber olmasıdır. La ilahe illallah diyerek Allah'a şirk koşmaksızın Rabbine ibadet etmesidir. O halde milleti İbrahim'in birinci vasfı Allah'ı tevhid eden Allah'tan gayrısına ibadetten yüz çeviren hiçbir şekilde diliyle, kalbiyle veya ameliyle Allah'tan gayrısına ibadet etmeyen bir vasıftır. Mekkeli müşrikler, biz İbrahim'in torunlarıyız, İbrahim'in zürriyetindeniz demiştir. Yahudu ve Hristiyanlar, kendilerinin husallığını İbrahim Aleyhisselam'a ızafe etmişlerdir. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْنَصَارًا تَهْتَدُوا Allah subhanahu aleyhi ve sellem, قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرَح۪يمَ حَن۪يفَ Hayır, dost doğru yol, Şirk koşmaksızın Allah'a ibadet eden İbrahim'in yoludur. O halde Allah'a şirk koştuğu halde Allah'a ibadet edenlerin bayramı değildir bu bayram. Allah'a şirk koştukları halde beşeri ideolojilere tapındıkları halde şeyhlerine başka başka ilahlarına tapındıkları halde Allah'a şirk koşarak kurban bayramına girenler İbrahim'in milletinden habersiz İbrahim'in sünnetinden habersiz İbrahim'in dininden habersiz kimselerdir eğer kestiğimiz kurbanların kabul olmasını istiyorsak keseceğimiz kurbanlarla Allah'a yaklaşmak istiyorsak bunun birinci adımı İbrahim gibi şirk koşmaksızın Allah'a ibadet etmek olmalıdır Allah'a iman ettiği halde Hani ayette diyor ya onların birçoğu Allah'a iman eder ama Allah'a şirk de koşarlar. Allah'a iman ederler ama onların imanında şirk vardır. İşte böyle kimseler milleti İbrahim'den değildir. Tevhid hususunda milleti İbrahim'e uymayanların bir hayvanı boğazlama konusunda milleti İbrahim'e uymaya hakları yoktur. Tevhid konusunda tevhid konusunda milleti İbrahim'e uyarak Allah'a yaklaşamayanlar bir hayvanı boğazlamakla hiçbir şekilde Allah'a yaklaşamayacaklardır. Milleti İbrahim'in birinci vasfalarından birinci vasfı budur. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman ikinci vasfa geçiyoruz. Her peygamberin belli bir özelliği açığa çıkar. Nuh Aleyhisselam dediğiniz zaman mücadeleci bir kimlik vardır. Cuma'dan önce okuduk Ali İmran, Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam o silsileye baktığınız zaman ibadet ehlidir. İbrahim Aleyhisselam'a baktığınız zaman en net göreceğiniz şey kafirlere karşı düşmanlık, kafirlere karşı buz, kafirlere karşı kalbinde öfke ve kin taşıyan bir menheçtir bu menheç. İbrahim Aleyhisselam ile ilgili geçen birçok ayette İbrahim Aleyhisselam kavmine, babasına ve onların taptıklarına yuh olsun demektir. Kat kanet lekum fi ibrahima İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için çok güzel örnekler vardır. Izqalu <gülüyor> kavmihim. Onlar kavimlerine dediler ki milleti İbrahim'in ikinci vası geliyor. İşte kavminizle aranızda böyle bir hukukunuz yoksa siz milleti İbrahim'den değilsiniz. İbrahim'in biraz sonraki anlatacağımız vasfı sizinle akrabalarınız arasında yoksa siz milleti İbrahim'den değilsiniz boşuna Allah'a yaklaşma mücadelesi vermeyin. Nedir o izqalu li inna buraa'u min dunillah. Biz sizden de beriyiz. Sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan da beriyiz. Sizinle bizim aramızda siz iman edinceye kadar ebediyete kadar kin, öfke, nefret belirmiştir. Qāl efaraytum ma ta'budun gördünüz mü siz ve taptıklarınız? Antum ve kumul akdamun siz ve sizden önce geçen atalarınız. Fā <gülüyor> innahum onların hepsi benim düşmanım. İşte milleti İbrahim budur. Milleti İbrahim'in birinci vasfı tevhiddir. İkinci vasfı tevhidden yüz çevirenlere düşmanlık beslemektir. Milleti İbrahim'in birinci vasfı sadece Allah'a ibadet etmektir. İkinci vasfı Allah'ı bırakıp parlamenterlerine, parlamenterlerine ibadet edenlere düşmanlık beslemektir. Milleti İbrahim'in birinci vasfı sadece Allah'ın hukuk sistemine tabi olmak, Allah'tan başka hukuk sistemine tabi olanlara, Düşmanlık beslemektir. Bana soruyorlar hocam müşriklerle ortak kurbana girilir mi? Müşriklere düşman olmayı öğreten İbrahim'in sünnetini müşriklerle ibadet paylaşarak yapacaksan sana da senin dinini de yuh olsun. Hocam bayramda müşrik akrabalarımızı ziyaret edelim mi? İbrahim'in sünnetini onlara öfke beslemek. Tevhid ehli olmayanlara karşı kim beslemek Tevhid ehli olmayanlara karşı buğz etmekle mükellef olunan Milleti İbrahim'in sünnetini yerine getirirken Milleti İbrahim'e muhalefet etmek nasıl bir aklın üründür ben bilmiyorum Bu söylediklerime fıkıh kitaplarının içerisinden birçok itiraz gelecektir O itiraz eden hocalar da Milleti İbrahim'e tabi olmayan hocalardır Ne kadar Allah'ın dini şöyledir, taguttur, kafirdir, şirktir, küfürdür desin Milleti İbrahim'in açık vasfı budur. Bana istediğiniz kadar fıkıh kitaplarından kaviller getirin. Müşriklerle ortak bilmem ne olur diye. Müşriklerin kurbanı kesilebilir diye bin tane fetva getirseniz de biz Milleti İbrahim'i Allah'ın kitabından öğrendik. Milleti İbrahim bize kafirlere karşı öfke beslemeyi onlardan yüz çevirmeyi emrediyor. Onlara ibadetlerinde yardım etmeyi emretmiyor. Onlarla ortak ibadet etmeyi, batıl bir ibadeti onlarla ortak yapmayı bize Milleti İbrahim emretmiyor. Bu da Milleti İbrahim'in ikinci vasfı arkadaşlar. Arkadaşlar İbrahim'in milletinin, İbrahim'in menhecinin, İbrahim'in sünnetinin üçüncü vasfı ise mutlak teslimiyettir. Rabbin karşısında mutlak teslimiyettir. Rabbin senden ne isterse onu Rabbine sunmandır. İşte kurban da buradan gelmektedir. İzgâle lehû rabbuhu eslim. Rabbi ona dedi ki teslim ol. O da ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Bu öyle bir teslimiyettir ki Allah ona bir evlat vermiştir. Evladı onunla beraber koşmaya başladığı zaman kale ya bunye ma ey evladım rabbim bana vahiy etti seni kesecekmişim ne düşünürsün kale ya abet ey babacım ne emredildiyse onu yap işte milleti İbrahim vasıbudur allahın sizden ne istediyse yerine getirebilmenizdir Rabbim sizden canınızdan vazgeçmenizi istediği zaman anında canınızdan vazgeçebilmenizdir millet İbrahim. Rabbim malınızdan vazgeçmeyi emrettiği zaman malınızı elinizin tersiyle itilebilmektir millet İbrahim. Millet-i İbrahim odur ki yeri geldiği zaman evladından bile vazgeçebilmektir. Millet-i İbrahim odur ki boğazını bıçağın altına uzatman emredildiği zaman... Ey babacığım Allah bunu mu emretti, beni kesmeni mi emretti, ben boğazımı o bıçağın altına uzatıyorum diyebilmektir. İşte böyle bir teslimiyetin adıdır milleti İbrahim. Böyle bir teslimiyet gösteremeyenler 3-5 kuruşa aldıkları bir hayvanı boğazlayarak Allah'a yaklaşacaklarını zannetmesinler. Böyle bir teslimiyet yoksa, böyle bir itaat yoksa, böyle bir bağlılık yoksa, Allah'a teslimiyet yoksa bu keseceğimiz kurbanların bize Allah'a yaklaştırması hiçbir şekilde ne değildir? Mümkün değildir. İbrahim milletinin teslimiyetine bir başka örnek. Allah subhane ve teala ona eşini ve çocuğunu kurak bir çölde bırakmasını emreder. Su, akmaz, kervan geçmez bir çöldür. Hiçbir şey yoktur. Çocuğunu ve hanımını orada bırakmak Buhar'da geçen bir rivayet bu. Adeta çocuğunu ve hanımını kurda kuşa yem etmektir. İbrahim teslim olduğu için bu emri yerine getir. Arkasını döner ve gider. Eşi ona seslenir. Ey İbrahim nereye gidiyorsun? İbrahim dönüp de bakmaz bile. Rabbi emretmiştir. Çoluğunu çocuğunu bırakacaksın. Bu çölde bırakacaksın. Çekip gideceksin diye. İbrahim arkasına bile dönmez. Kadın tekrar seslenir. İbrahim tekrar dönmez. Kadın en sonunda der ki bunu sana Rabbin mi emretti? O da evet deyince teslimiyete bakın teslimiyete. O halde o bizi zayi etmez. der. İşte milleti İbrahim Rabbimiz bize bir şey emrettiyse bize hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Rabbimiz bize Allah yolunda cihadı emrettiyse... Çoluk çocuk dinlemeden Allah'ın yolunda cihada koşabilmeliyiz arkadaşlar. Bugün son model evlerde açtığın zaman sıcak suyu soğuk suya ayrı ayrı gelen evlerde Allah yolunda cihada çık denildiği zaman ailesini düşünenler milleti İbrahim'e tabi olamazlar. Ailesini düşünen bizler milleti İbrahim'in milletinden değiliz arkadaşlar. Allah'ın yolunda Allah'a hizmet adına davet adına üç gününü beş gününe harcayamayanlar Allah'ın dinine hizmet adına üç kuruşunu beş kuruşunu harcayamayanlar milleti İbrahim'in hakkını veremeyen kimselerdir Allah subhanahu ve teala bizleri hakkıyla milleti İbrahim'e tabi olanlardan eylesin arkadaşlar üçüncü vasıf neydi teslimiyetti bir tevhid bir tevhid iki bera üç teslimiyet Dört, tevekkül. Milleti İbrahim'in vasfından bir tanesi de tevekkül. Bunu da geçen bayramda anlatmıştım. Bugün de anlatacağım inşallah. İbrahim Aleyhisselam bütünüyle Rabbine tevekkül etmiş, Rabbine dayanmış bir kimseydi. Rabbine öyle dayanmıştı ki, Rabbine öyle tevekkül etmişti ki, Rabbinden başka Rabbinin meleklerinden bile yardım dilemedi. Onu ateşe atacakları zaman ellerini bağladılar, ayaklarını bağladılar. Mancına oturttular. Diyor ki meleklerin hepsi Rabbena İbrahim'e leyse fil ard ahadun ya'buduke gayra. Ya Rabbi hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar. Ya Rabbi arzda İbrahim'den başka sana ibadet edecek hiç kimse yok. Onu da ateşe atacaklar. Bize izin ver. Biz ona yardım edelim. Bize izin ver. Biz ona yardım edelim. Diyor ki Allah subhanehu ve teala eğer diyor sizden bir şey isterse ona yardım edin. Ben size izin verdim. Ama sizden bir şey istemezse benden başkasına dua etmezse ben biliyorum ben onun velisiyim diyor. İbrahim aleyhisselam ateşe atılacaktır arkadaşlar. Yağmurların meleği geliyor. Kendisine diyor ki bir ihtiyacın var mı? La حاجه li ileyikum diyor. Benimse hiçbir ihtiyacım yok. Millet İbrahim'in tevekkülü budur. Yağmurların meleklerinden dahi yardım istemiyor. Allah'a dua etmeye başlıyor. Allahum ente'l vahid fi's Ya Rabbi gökyüzünde tek olan sensin, yer yüzünde sana tek ibadet eden benim. Hasbiyallah bana sen yetersin ve ni'mel vekil en güzel olan vekilde sensin. Dağların meleği geliyor. Hazırda bekliyor. İbrahim bir isteyen var mı bizde? Eğer İbrahim'e ateş atarlarsa tutacak dağları o ateşin üzerine atacak ki ateş İbrahim'e dokunmasın. Bütün melekler hazırda bekliyor. İbrahim kendilerinden bir şey isterse İbrahim'e yardım edecekler. Cebrail aleyhisselam geliyor. Ya İbrahim eleke Hace Benden bir istediğin var mı diyor. Fela. Senden mi? Senden hiçbir şey istemiyorum diyor. Senden hiçbir şey istemiyorum diyor. Ve ateşe atıldığı zaman hasbi Allah Allah bana vekil Allah bana yeter. O ne güzel vekildir, o ne güzel yardımcıdır diyor. Hemen kulna ya nar kuni bardan ve selamen ala İbrahim Allah bana ve teala İbrahim'e yetiyor. Ey ateş dedik diyor. İbrahim'e karşı serin ol selamette ol. Sadece serin olma. Serin ol deseydi soğuğuyla İbrahim'e zarar verebilirdi. Öyle bir serin ol ki ona selamet içinde serin ol. Allah'ın vahyi yedi kat semanın ötesinden ateşe Allah vahy ediyor. İbrahim aleyhisselama hiçbir zarar vermiyor. İşte milleti İbrahim'in vasında bir tanesi de sadece ama sadece Allah'a tevekkül etmek. Allah'tan gayrı Cebrail'den bile, Mikail'den bile, dağların meleğinden bile, yağmurların meleğinden bile hacette bulunmamaktır. Çünkü ve Allah İbrahim'e halıyla Allah İbrahim'i dost edinmiştir. İbrahim Allah'ın dostluğuna güvendiği için ne Cebrail Aleyhisselam'ın ne Mikail Aleyhisselam'ın ne de diğer meleklerin dostluğuna ihtiyaç hissetmedi. Böyle bir tevekkül milleti İbrahim vasıflarındandır. Rabbim hepimizi böyle bir tevekkülle kalbimizi sebat kılsın. Ve elhamdülillahi rabbil alamin.